Ölüler diriliyor. Hayaletler, hortlaklar, zombiler ya da vampirler olarak değil. Sizin benim gibi insanlar ölümden geri dönüyorlar. Burada, İstanbul'da. Haliç, İstanbul'a geçmişini iade ediyor. Şairin dediği gibi. Geçmiş, geçmiş, genelerden biri durmakta elinde. Ve ben de geri gülüden, kendi elinde bak seni. Ben de asıl oturmaya, duruyor yerli yerinde. yerinde. 6-7 aydır Adapazarı depreminde anne babalarını yitirmiş bir grup liseli genç, Metris'te tutuklu olarak bulunan başka bir grup genç, Ayazma'da evlerini yitirmiş bir mahallenin her yaştan sakinleri, Aralık'ta yarı profesyonel olarak çalışan bir grup arkadaş, dalgın suların fantastik evreninde geçmişle yüzleşmenin imkanlarını araştırıyorlar. Sonbahardan başlayarak haftalık olarak yayınlanacak bir çizgi roman dergisinde. Ama yardıma ihtiyacımız var. Biz projeyi buraya kadar konuk edindiğimiz bir takım mekanlara ilişerek geçirdik. Şimdi bir dergi bürosuna ihtiyacımız var. Umulur ki yakın gelecekte her yerde açılacak dalgın sular bürolarının ilkine. Siz de geçmişle yüzleşme sürecine dalgın suların fantastik evreninde katılın. Bize yardım edin. Merhabalar, ben Mesut Varlık. Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ee, girişteki e, ses açık radyo dinleyenlerine yabancı gelmemiştir. Bu akşamki konuğum İskender Savaşır. Ho hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu akşam aslında Matbuat Dünyası'nda e, farklı bir şey yapacağız. Şimdiye kadar hep e, yayınlanmış çeşitli e, kitap, dergi vesaire yayınlar üzerine konuşmuştuk. E, şimdi bir çalışma yayınlansın diye Konuşacağız henüz evet. e, oluşmamış bir çalışma üzerine konuşacağız sizin e, muazzam bir e, bir çizgi roman e, dergisi projeniz var dalgın sular e, adında facebook'ta ve fon e, sitesinde de bunun e, tanıtımlarına görsellerine dinleyenlerimiz ulaşabilir e, İsterseniz önce şu e, dalgın sular fikrinden bahsedelim Ona geçmeden buradan bir de haber vermiş olayım Aa, ya, evet, Kampanyamız e, var Kampanyanın ötesinde yarın öbür gün sitemizde açılıyor Dalgınsular.com öyle mi açılıyor harika harika evet projem fonu o kampanyayı de duralım evet. duyuralım herhalde projem fonu ne kadar tanıyor dinleyiciler bilmiyorum ama çok ıı, kullanışlı bir site. diyeyim böyle bizimki gibi uçuk projeleri diyelim fon aradığınız zaman oradan duyuruyorsunuz isteyen akliyat tamam istediği gibi katkıda bulunuyor 20 l ile 5000 lira arasında değişiyor ve bunlara belli ödüller veriliyor ...proje sahipliği tarafından. Hı hı. projeme fon yazıp siteye girerseniz zaten bizi dalgın sular deyince bizi göreceksiniz Biz bugün açık Radyo dinleyiciler için özel bir kampanya evet. yapıyoruz Şimdiyle yani bu akşam saat 19.30'da yarın sabah 7:30 arasında 12 saat boyunca önce, kim ne kadar e, katkı yaparsa katkı yapan herkese bu zaman aralığı içinde Projeme fon üzerinden verecek ödüle ek olarak ondan bağımsız olarak bir de kartpostal postal yollayacağız. Benim kendi imzamla ve ufak bir teşekkür notumla birlikte. Bu harika bir şey. Evet. Bu harika bir şey. E, açık Radyo dinleyenlerine e, sizden de bir şey olmuş olacak. E, hediye evet. olmuş olacak. Evet. Aslında bu yapı da çok, son derece e, hoş bir yapı. Yani e, evet bir dolu projeler vesaireler oluyor ve insanlar destek veriyor ama sonucunda... Ee, sadece o projenin gerçekleşmiş olduğunu görmek haricinde bir şey olmuyor. Ama Dalgın Sular projesinde öyle değil. Önce o gerçekleşsin diye biz destek olacağız. Sonra ondan küçük hediyeler gelecek bize. Sadece bu kadar değil. Dalgın Sular hakkında konuşmak benim için zor. Başlangıçta bunun insanlar benim kafamın dağınıklığına falan bağlıyorlardı. Bu konuda konuşmanın zorundan. İşin tabiatında var. Bu gerçekten kolektif bir üretime, örgütleme çabası. Başlangıçta iki ayrı ayağı var bunun. Bir sosyal sorumluluk ayağı, bir yayın ayağı diyorduk. Ticari bir yayın ayağı. Aslında bu kurumsal yapılardan fon bulmak için kullandığımız bir dildi. Biz hiçbir zaman böyle düşünmedik. Hı hı. Biz gerçekten kolektif bir örgütlenme, bir birlikte iş yapma çabasını çok geniş bir ölçekte nasıl örgütleyebiliriz diye yaptık. Şu anda... Benim son saydığımda ve eminim bu sayı şu anda yanlış hale gelmiştir. 43 kişi fiilen senaryo üretiyor, çizimi yapıyor bu iş için, fikir üretiyor, site hazırlıyor. Yani dalgın sula kim nereye çekerse oraya doğru giden, oldukça şekilsizleşme istidadı olan ve böyle olması kastedilen bir proje. Dolayısıyla hani katkıda bulunuyorsunuz. Katkıda bulunanlardan biz şey de bekliyoruz. Yalnızca o postalları almasınlar. Gelsinler. Gel. Onlar bir ka kağıtpostal bize geri göndersinler. Bir kare onlardan alalım ve hep bu katılımcılık lafı çok edilir. Yani bu proje başlayalı 8 ay oldu. 8 ayda kat ettiğimiz mesafeye benim gerçekten, yani projenin sahibi benim sözde, havsalam almıyor. Nasıl oldu bu kadar ...yol kat ettik. Yani 43 kişi... ...çok büyük ve çok ciddi bir ekip. Yani 43 kişiyle... Bu 43 kişi aktif olanlar. İnanılmaz. Yazışma grubu 90 yani, kişi. Yani benim diyen büyük dergilerin... ...vesairelerin falan böyle bir ekipleri yok. Yani evet. 5 kişiyle 10 kişiyle... ...çıkarılıyor yayınlar. Ve burada yaş ortalaması da... ...yani en küçük ferdimiz benim son bildiğim... ...12 yaşında çok afacan, çok yaratıcı... ...bir çocuk. Sefaköy'den. Ee, mesela... ...senaryodaki çok önemli bir iki... Bir karakteri o tamamen yarattı ve oldukça önemli bir işlev görecek gibi gözüküyor cadı olarak karşımıza <gülüyor> çıkacak biri. Ee, en yaşlısı benim bildiğim kadar şu anda. 12'den 57'ye giden bir yaş aralığından bahsediyoruz. Yani. işte Sefaköy, Metris Cezaevi, Adapazarı, pazarı Zedeli için Enka'nın kurduğu okul. Ee, şu anda merkez yani. Merkez Büro dışındaki üç büyük ayak. Bunlar ama mesela Manisa Çocuk Esirgeme ile sürekli yazışma halindeyiz. Bunlar hızla yayılacak. Yani Diyarbakır'la evet. bağlantılarımız sürüyor. Tübingen'den bir grupla bağlantı kurduk. Artık şu anda hedefimiz yayılmaktan çok yayınlanmak. Evet artık. Ee, Kasım, Aralık gibi yayına geçersek ondan sonra hemen tekrar... E, Yerel bürolar açmak, oralarda işte çize atölye çalışmaları başlamak, spin-off dedikleri yeni dergiler üretmek. Hı -hı. Yani işte benim kafamda hemen yedi uyurlar diye ikinci bir dergi var. Hı -hı. Yani Dalgın Marvel'da rekabet edeceğim diyor. ya. Evet, evet, yani tek rakibiniz <gülüyor> Marvel. Evet. Ee, peki şimdi ilk kez Dalgın Suları duymuş olanlar için son derece dağınık konuşuyor olabiliriz. E, şimdi ada pazarı sefa köyü metris Tübingen gibi e, şeyler mekan isimleri falan sayılıyor ne alaka ne oluyoruz diye diyebilirler e, isterseniz kısaca bir e, dalgın sular projesi nedir nereden çıkmıştır e, söylemiş olalım Efendim 1980'lerin sonunda dan e, hariteki dalan operasyonları sırasında zamanın dokusu yırtılmış bunu Hı. haber olarak size duyurmuş <gülüyor> olayım burada <gülüyor> Ve tabii ki merkez İstanbul'da olmak kaydıyla küresel bir yırtılma bu. Zamanın dokusu yırtılınca ne oluyor? Geçmiş geri dönmeye başlıyor o yırtıktan. Ölüler geri geliyor demin söylediğim evet. gibi. Ve öyle bir an geliyor ki zaman tamamen kilitleniyor. Geçmişle iç içe yaşamaya başlıyor. Bunlar yani. zombi olarak mı geliyor? Hayır zombi değiller. Sizin benim gibi insanlar Hı -hı. tek ayırt edici özellikle yaşlanmıyorlar. Ha. Hangi yaşta dirilmişlerse. o Anda donarak yani. geliyorlar. evet. Ama ölebiliyorlar tekrar. Hı. Yani hasta da olabiliyorlar. Kafalarına bir kurşun sıkarsanız Hı. onlar da ölüyor. Yani tekrar dirilenler mi dirilmezler mi onu kimse bilmiyor. Bu neden oldu onu da bilmiyoruz. Aslında neden olduğu sorusu da hikayeyi götüren, sasben sonuçlarından biri. Neden böyle bir şey oluyor? Hikmetinden sual olunmaz diyoruz <gülüyor> genel olarak bunu. Ama tam bize ne mesaj <gülüyor> veriliyor? Niye, Niye 80'lerde oldu bu? Gibi sorular hep... E, ...gerek çizerlerin kafasında... Hı hı. ...yazarların çizerleri... ...gerek kahramanların kafasında... ...bu niye bizim başımıza geliyor... ...aslında bir, bir şekilde... ...çeşitli edebiyat... ...güncel edebiyat yönüyle ilişkilendirilebilir... ...apokaliptik edebiyat, kıyamet... ...bir kıyamet metaforundan bahsediyoruz... Evet. ...ve çok teolojik bir yanı da var bunun... ...benim zaten arka plan notları... ...diye arkadaşlarla paylaştım, ...7-8 metin var... ...onlar teoloji notları diye geçiyor... Hı. Bir şekilde yani kıyamet zaten kopmuş biz kıyametin üstüne yaşıyoruz. Kıyamet ölümden sonra sonradan olacak bir şey değildir. İçimizde taşıyoruz falan filan evet. gibi yerlere giden bir yani var ama bu, bu felsefi değil yanıltmasın. Yani insanlar son derece vurdulu kırdılı kovalamacalı falan bir akış var. Evet yani zaten e, internetteki e, dalgın suların şeylerini görsellerine e, bakma imkanı bulabilenler görecekler. Son derece e, inanılmaz çizimler e, var. Yani şimdiye kadar Türkiye'de e, fantastik e, çizim e, konusunda hakikaten bir milat olacak bu yayın. Umarım <gülüyor> yani ben de geleceğim. Tabii eğer e, 19.30 itibariyle başladığımız kampanyamıza e, katılıp... E, projeme fon üzerinden 10 liradan, e, 20, liradan. 20 liradan pardon. Yok pardon 10 liradan 10 liradan. 10 diye hatırlıyorum Tabii. çünkü. E, 10 liradan 1 milyara kadar 5, e, 5 mi en üst? Peki. Ama 10 liradan o, yani 5 ve üstü. 5, 5 ve üstü yani. yani 10 liradan sonsuza kadar e, destekte e, bulunmanızı e, bekliyoruz. Bu süre aralığında 12 saatlik süre aralığında da yapılan her e, desteğe Artıdan e, İskender Savaşır imzalı bir kartpostal. Kartpostal tabii bilmiyorum. Dalgın sular kartpostalı gönderilecek. Evet, bizim kareleğimizden biri olacak. Evet. evet. E, ama aslında projenin bu e, destek toplama kampanyası 25 Eylül'e kadar. 25 Eylül'e kadar. Devam ediyor ve e, Happy Top'u da toplanması gereken e, para aslında 15 lira. On, yani. Evet. E, Bunun 4 <gülüyor> yani 5000'e yakın miktarı toplandı. <gülüyor> ama 15'i tutturmamız gerekiyor. Proje mefonun mantığı bu. Evet. Ya Happy Age'i de... 15'i tutturamazsak geri ödeniyor. Paralar. Bütün paralar geri ödenecek ve böyle bir şeyi dalgın sular projesi en azından şimdilik Tabii. iptal edilmek zorunda kalacak. Ki şu anda en az 43 kişi Türkiye'nin çok farklı yerlerinde harıl harıl çalışıyorlar. Aslında o çalışmalardan bahsetmek ister misiniz? Tabii yalnız yalnızca Türkiye'nin de demeyelim dediğim gibi. Mesela daha dün gelen bir notta Projemefon'a benzeyen İngiltere, Belçika, Almanya sitelerini bana anlatan bir not gelmiş. Hocam buralarda, ben hocamım bir şekilde. E, e, artık e, yeni e, aldım yani. hocam. Evet. E, hocam buralarda nasıl yapalım diye şey yapıyorlar. İşte dediğim gibi Tübingen'de benim Öteden Bey yazıştığım bazı arkadaşlar <gülüyor> vardı. Onlarla e, hemen Ocak'ta, Şubat'ta toplanıp orada bir, ne yapılabilir diye bir şey var. Ş şöyle söyleyeyim. Hikaye çekirdekleri oluşuyor. Hı -hı. Mesela biz şeyi hiç öngörmemiştik. Adapaz'larını biz deprem yüzünden seçtik. Ayrıca orada bu işle zaten ilgili bir ekip vardı. O yüzden seçtik. Ama şunu hesaba katmamıştık ki Adapaz'ı nüfusunun neredeyse tamamı sürgün ve göç yoluyla oluşmuş bir vilayet. Ve Dolayısıyla biz oraya gittikten sonra, orada çalışmaya başladıktan sonra Kafkas ve Afaz dernekleri federasyonları çok ilgi gösterdiler. Çünkü tabii ki göç ve sürgün meselesi. Geçmişi nasıl hayal edeceğiz, dirilteceğiz mi, gömeceğiz mi, unutacağız? O hafıza ve hatırlama ve unutma. Onların için çok yakıcı bir problem. Dalgın sular göç yollarında dedik. Ee, mesela ilk faaliyetimiz aslında Kafkas Sürgü'nü anma etkinlikleri çay bir sergi açarak beş hafta gibi çok hızlı bir atölye yaptık. Bir gravyo sergisi açtık. Hmm. Oraya abhaz meclis başkanı geldi. Ben Afase Televizyonu'na beyanat verdim. <gülüyor> <gülüyor> Ve şu anda böyle bir senaryo çekirdeği var orada. Gupse diye bir Kafkas sürgünü. İşte bir Afasca bir şiiri çevirdik falan. Onun üzerine bir senaryoyu oradaki altı tane liseli arkadar. Şimdi Anapa'da 1860'tan bugüne gel gelen bir senaryo ayağa götürüyorlar. Ve o bizden büyük ölçüde bağımsız. Yani biz çek... Kesiştiğimiz yerlere bakıyoruz. Hikayenin hmm. nelerde değerlenecek birbirine onları kontrol ediyoruz. Zaman zaman gidip ortak senaryo çalışması yapıyoruz. Adapazarı'nda bir çizer grubu var. Onlar destek atıyor. O çocuklara şimdi aslında bir çizer eğitimi, çizgi eğitimine de geçmemiz lazım. Hmm. Şu anda her şeye yetişemiyoruz tabii. Tabii. Yeah. Ama mesela Sefaköy'de de başka bir grup. Orada da bu işte. İstanbul'un yeni yapılaşmasında... Evleri başlarına yıkılmış bir grup sen Ayazma semtinin evet. sakinleri evet. var. Şimdi onlar da bir başka mahalle diye bir başka senaryo çekildiği üzerinden gidiyorlar. İşte dirilenlerin bir kısmı bizim ana hikayede Ghetto'ya kapatılmış. Bizim hmm. e, idare, belediye, İçişleri Bakanlığı onları Ghetto'ya kapamayı denemiş. Ama bir kısmı mahallede kendi başlarına bir başka hayat tarzı denemeye çalışıyorlar. Onlar onun hikayesini yazıyorlar. Şimdi bütün o zaman e, bu şubeler dediğiniz işte Adapazarı, Sefaköy vesaire bu e, mekanlarda bir takım hikaye çekirdekleri oluşuyor. Ve bunlar e, bir şekilde birleş, birleşerek, kesişerek, paslaşarak. O bir şekildenin bir adı var aslında. Genç bir yazarımız var. Yani Hı. bir daha iyi düzeyinde bence çalışan. O bir şekilde Onur Koralp. Ha. O bütün hikayeler onun kafasında bir şekilde mecliz oluyor. Ha. Ve büyük bir akışın parçaları haline. Yani nehir, nehirlerden hikayeler... E, Onur'a geliyor. Onur'a akıyor ve Onur bir okyanus halinde o hikayeyi kurguluyor. Kurguluyor. Tabi bütün bu yerlere gidiyor. Birlikte gidiyoruz. <gülüyor> Ortak çalışmalar yapıyoruz. Tabii ne kadar genişleyecek bu kadro nasıl kabuk değiştirecek daha da evet, genişlediğince bunları var. bilmiyoruz. Bir de o var. Yani, bunlar çok keyifli bir serüven halinde devam ediyor. Yani İlk çıktığında yani altından kalkamazsın bunun diyen bana çok insan oldu tahmin Tabii, yani. ben ilk cümlesi zaten yazdığım ilk metnin böyle bir projenin en büyük riski kakofoniye dönüşmesidir. İyi bu riski göze alıyorum dedim. Yani, kötü bir şey değildir. <gülüyor> evet. <gülüyor> ama işte siz de ittifat ettiniz o çiz yani 5 çizerin işlerini gördünüz o internette. Evet internet o... üzerinden ben sadece yani, gördüm sonuçta. O 5 çizer 5 ayrı üslup aslında ama ona rağmen bir Tamamen birbirinin içine geçmeden bir yan yana durma beceri. Harmonik bir hal var. Yani e, üslup farklılıkları evet göze çarpıyor ama e, o işte risk olan kakafoni hali yok. Evet. Ve hakikaten son derece e, mu, şey e, profesyonelce çizilmiş e, muazzam şeyler, e, kareler Sağ olun. gördüğümüz internette. Peki Dalgın Sular çizgi roman dergisi. Ee, nasıl bir dergi olacak yani birinci sayfadan sonuncu sayfasına kadar çizim mi olacak ağırlıklı çizgi roman olacak şimdiki çok büyük bir değişikliğe gitmezsek 32 sayfa çizgi roman olacak 8 sayfa dergicilik işleri yapacağız Hı. yani bir başlıyız <gülüyor> ustalara saygı diye benim çok önemsediğim bir bölüm var yani karikatöcu olsun ressam olsun bizim Müslümümüz'ü beslemiş bizim feyz aldığımız bazı İnsanları tanıtmak gibi bir şey olacak. Mizah önemli. Sonuç olarak hı hı. hani Marvel şimdiki rakibimse geçmişteki rakibim de Gırgır. Gır. <gülüyor> yani... İki, iki e, deve karşı e. <gülüyor> ilerlemek hali. Adım Davut değil ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e... Peki baş yazdı dediniz bu baş yazıyı kim yazacak yani e, neler Berge. olacak Murat Belgi ikna ettim sanıyorum bence sayının baş yazısını yazsın <gülüyor> Murat, Murat... Belge'nin baş yazarı olduğu bir dergi olacak evet, Dalgın Sular evet. Murat inanılmazdı bize bu İstanbul'un geçmişi onun gezilerini biliyorsunuz tabi tabi özel olarak Dalgın Sular için kendi örgütleyip sizin bunlara bunlara ihtiyacınız var diye ben bir gezi istedim Ondan yok size bir gezi yetmez burayı da görmeniz lazım falan diye bizi bayağı bir evet. ...destek çıktı ve... ...işte bizim projeme fon üzerinden... ...ödüllerimizden biri de Bir Murat. ya da beş milyardı yanlış hatırladın. Evet. İkisinden birinin... ...şeyi, ödülü Murat Belgeli... ...İstanbul gezisi. Evet, evet. Dolayısıyla yani Murat... ...ilk sayıda olacak ama ondan sonra... ...mesela İrvin Shik tarihçi... Evet. E, ...o çok faydalı oluyor. Mesela onun dalgın... ...Yedi Uyurların Köpeği Kıtmir hakkında bir yazısı var. Hemen onu getirdi bize. Hmm. Onunla tartışıyoruz. E, Bülent Somay tabii ki. Tabii. E, bu işler ondan soruluyor. <gülüyor> yani böyle bir şekilde bir... Yani Aydın desteğiyle e, daima var olacak diye düşünüyorum dergide. Onların da bir sesi olacak. Genç yazar bulmak gibi bir dayağım var. Hı -hı. E, bunlar da Şu anda çizgi roman bütün vaktimizi işgal ediyor. Bunlar benim... ...kafamın berisinde de ve çok zor olmayacak şeyler. Ben çok dergicilik yaptım, bunları kolay yapabilir diye düşünüyorum. tabii. Peki şimdi e, kafalarda bir soru işareti oluşabilir. Hem bir yandan e, fantastik bir e, hikayeden bahsediyoruz... ...ama öte yandan da gayet e, tarihçilerle e, kol kola birlikte tabii. yapılan bir çalışma var. Şimdi bu dalgın suların e, hikayesi bir tarihi hikaye mi olacak tamamen fantastik bir evren mi olacak? Tarihte ne oldu kim bilebilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi oturup doğru konuşalım. Hepimiz yani tarihi daha çok tarihi romanlardan, gençliğimizde hepimiz tarihi fantastik <gülüyor> edebiyattan, <gülüyor> edebiyattan önce edebiyattan öğrendik. Bunu, onu tekrarlıyoruz. Yani ben İngilizceyi de Süpermenden, Batman'den öğrenmiştim. <gülüyor> yani kendi gençliğimdeki bir şeyle çok de uğraşıyorum ben. Yani benim kişisel olarak benim geçmişimdeki bütün izler bir araya geliyor. Psikoterapi mesleğine ben. Suçlu çocuklarla evet. başladım. Bir sürü dergicilik yaptım. Yani bir sürü borçlama ödedim bu evet, dergi e, araya. Onların hepsi bir e, projede bir araya gelmiş <gülüyor> evet. oluyor. Evet. Tam anlamıyla öyle oldu benim için ve çok heyecan veriyor. Ee, şimdi süremizin de sonuna geliyoruz. Ee, anonsumuzu bir kere daha e, kampanyamızı şey yapalım tekrarlayalım isterseniz. Bu akşam şimdi 7.30'dan sabah 7.30'a kadar projeme fon sitesine girer dalgın sular için bir bağış yaparsanız bu gece orada belirtilen ödüllere ek olarak bu gece yapılmış bütün bağışlara bir dalgın sular kartpostalı yollanacak. Bizim çizerlerimiz tarafından çizilmiş bir kare ve benim bir el yazımla teşekkürüm eşliğinde Böylelikle 25 Eylül'e kadar 15 bin lirayı tutturmaya çalışıyoruz. Şu anda henüz üçte biri civarında birini toplamışsınız. Katkılarınızla bunu artırabilmeyi umuyoruz. Evet yani 15 bin lira e, hakikaten aslında diğer e, her türlü yayınının e, bütçeleri vesaireleri düşünüldüğünde son derece küçük bir e, rakam. E, ve e, açık radyo dinleyicileri şimdiye kadar neleri neleri e, evet. başarmış bir kitle olarak... E, bu, bu zamana kadar açık radyoyu e, taşımış bir kitle söz konusu. E, o yüzden bu e, rakamı e, rahatlıkla hı hı. E, toparlanabileceğini ve dalgın sular gibi hakikaten hem fantastik edebiyatımızda hem e, çizgi e, yayıncılığımızda e, daha şimdiden belli ki e, bir milat olacak bir yayına kavuşmamızı e, sağlamış olacaklar. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ee, çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Umarım e, şeyin e, Dalgın Sular'ın ilk sayısı elimize ulaştığında bu sefer çıkmış bir yayın için i̇nşallah, yeniden bir araya inşallah, geliriz. İnşallah çok teşekkür ederim. Efendim bu akşam İskender Savaşır e, ile Dalgın Sular çizgi roman projesi üzerine sohbet etmiş olduk. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Sabah 7.30'a kadar Dalgın Sular'a destek vermeyi unutmayalım. İyi akşamlar.